ikinci Lem'a Bismîhi Subhâne. İsparta'nın adil valisine ve adliyesine ve zabıtasına en mahrem ve en has ve halis kardeşlerime mahsus olarak 22 sene evvel İsparta'nın Varla nahiyesindeyken yazdığım gayet mahrem bu risalecimi İsparta milletiyle ve hükümetiyle alakadarlığını gösterdiği için takdim ediyorum. Eğer münasip görülse ya yeni veya eski harfle daktilo ile birkaç nüsha yazılsın ki 25 30 senedir esrarımı arayanlar ve tarassut edenler de anlasınlar gizli hiçbir sırrımız yok ve en gizli bir sırrımız işte bu risaledir bilsinler Sayit Nursi İşarat-ı Selase 17. lem'anın 17. notasının 3. iken, suallerinin şiddet ve şumulüne ve cevaplarının kuvvet ve parlaklığına binaen, otuz birinci mektubun yirmi ikinci leması olarak lemeata karıştı. Lemalar, bu lemaya yer vermelidirler. Mahremdir, en has ve halis ve sadık kardeşlerimize mahsustur. Bismillahirrahmanirrahim وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ قَدْ جِعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ Bu mesele üç işarettir. Birinci işaret, Şahsıma ve Risale-i Nur'a ait mühim bir sual. Çoklar tarafından deniliyor ki, sen ehl-i dünyanın dünyasına karışmadığın halde, nedendir ki her fırsatta onlar senin ahiretine karışıyorlar? Halbuki hiçbir hükümetin kanunu, tarik dünya ve münzevîlere karışmıyor. El cevap,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 hem mübarek olan bu milletin hayatı ebediyesine ve kuvveti imaniyesine ve saadet-i hayatiyesine bil fiil ve maddeten tesirini gösteren yüzer risalelerle çalıştığımızı ve hiçbir dağdağa ve zarar hiç kimseye o risaleler yüzünden gelmediği ve hiçbir garazkarane tereşhhat-ı siyasiye ve dünyeviye görülmediği velillahil hamd şu Isparta vilayeti eski zamanın Şam-ı Şerifinin mübarekiyeti ve âlem İslam'ın medrese-i olan Mısır'ın Camiül Ezher'in mübarekiyetin evinden, kuvve-i imaniye ve salabet-i diniye cihetinde bir mübarekiyet makamını Risale-i Nur vasıtasıyla kazanarak, bu vilayette imanın kuvveti, lakaytlığa ve ibadetin ihtiyaki sefaate hakim olmasını ve umum vilayetlerin fevkinde bir meziyet-i dindaraneyi Risale-i Nur bu vilayete kazandırdığından, Elbette bu vilayetteki umum insanlar, hatta faraza dinsizi de olsa, beni ve Risale-i Nur'u müdafaya mecburdur. Onların çok ehemmiyetli müdafaa hakları içinde, benim gibi vazifesini bitirmiş, ve Hamd binlerle şakirtler, benim gibi bir acizin yerinde çalışmış, ve çalıştığı hengamda, emniyetsiz cüz'i hakkım, beni müdafaya sevk etmiyor. Bu kadar binlerle daba vekilleri bulunan bir adam, kendi davasını kendi müdafaa etmez. İkinci işaret, tenkitkârane bir suale cevaptır. Ehli dünya tarafından deniliyor ki, sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin. Bizden şiddetli şekvâ edip, bana zulmediyorsunuz diyorsun. Halbuki bizim bir prensibimiz var. Bu asrın muktezası olarak hususi düsturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz, kabul etmeyen isyan eder. El cümle bu asr-ı hürriyette ve bu yeni başladığımız cumhuriyetler devrinde müsavat esası üzerine tahakküm ve takallubu kaldırmak düsturu bizim bir kanunu esasımız hükmüne geçtiği halde sen kah hocalık, kah zahitlik suretinde teveccüh-i kazanarak Nazara dikkati kendine celbederek, hükümetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir makamı içtimai elde etmeye çalıştığın, zahir halin ve eski zamandaki macerayı hayatının delaletiyle anlaşılıyor. Bu hal ise, şimdiki tabir ile burjuvaların müstebidane tahakkümleri içinde hoş görünebilir. Fakat bizim tabakayı avamın intibahıyla,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 terakki de muvaffak olamaz bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer madem kanunu fıtrata ki harekete mecburiyet var elbette fıtrat-ı beşeriyeyi değiştirmek ve nevi beşerin hilkatindeki hikmeti esasiyeyi kaldırmakla mutlak müsavat kanunu tatbik edilebilir evet ben neseben ve hayatça avam tabakasındanım ve meşreben ve fikren Müsavatı hukuk mesleğini kabul edenlerdenim. Ve şefkaten ve İslamiyetten gelen sırrı adalet ile burjuva denilen tabaka havasın istibdat ve tahakkümlerine karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için bütün kuvvetimle adaleti teammü lehinde zulüm ve tegallüp ve tahakküm ve istibdatın aleyhindeyim. Fakat nevi beşerin fıtratı ve sırrı hikmeti müsavatı mutlaka kanununa zıttır.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 Çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten. sözünün yerine bu asrın yüzüne çarpmak için ben de derim ne mümkün zulm ile bidad ile imhâ-i hakikat çalış kalbi kaldır muktedirsen ademiyetten. veya hut ne mümkün zulm ile bidad ile imhâ-i fazilet çalış vicdanı kaldır muktedirsen ademiyetten. evet imanlı fazilet medarı tahakküm olmadığı gibi Sebebi i istibdat da olamaz. Tahakküm ve tegallüb etmek, faziletsizliktir. Ve bilhassa ehl-i faziletin en mühim meşrebi, acz ve fakr ve tevazu ile hayatı ı i beşeriyeye karışmak tarzındadır. Lillahilhamd, bu meşreb üstünde hayatımız gitmiş ve gidiyor. Ben kendimde fazilet var diye fahr suretinde dava etmiyorum. Fakat nimeti ilahiyeyi tahdis suretinde şükretmek niyetiyle diyorum ki,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 mühim bir sırra binaen benim menfurumdur. Onlardan kaçıyorum. Yirmi sene eski hayatımı zayi ettiği için, onları kendime muzır görüyorum. Fakat Risale-i Nur'u beğenmelerine bir emare biliyorum, onları küstürmüyorum. İşte ey ehli dünya, dünyanıza hiç karışmadığım ve prensiplerinizle hiçbir ciheti temasın bulunmadığı ve dokuz sene esaretteki bu hayatımın şehadetiyle yeniden dünyaya karışmaya hiçbir niyet ve arzum yokken,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 öyle bir vazifedir ki, hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir. Böyle bir vazifenin inkârı, ölümün inkârıyla ve her gün el mavt hakkun davasını cenazelerinin mühürüyle imza edip tasdik eden otuz bin şahidin şehadetini tekzip ve inkar etmekle olur. Madem manevi hacat zaruriyeye istinat eden manevi vazifeler var ve o vazifelerin en mühimi Ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve Berzah zulümatında kalbin cep feneri ve Saadet-i Ebediyenin anahtarı olan imandır ve imanın ders ve takviyesidir. Elbette o vazifeyi gören ehli marifet herhalde küfranı nimet suretinde kendine edilen nimeti ilahiyeyi ve fazileti imaniyeyi hiçe sayıp sefihler ve fasıkların makamına sukut etmeyecektir. Kendini aşağıların bid'alarıyla Sefaatleriyle bulaştırmayacaktır. İşte beğenmediğiniz ve müsaavatsızlık zannettiğiniz inziva, bunun içindir. İşte bu hakikat ile beraber, beni işkence ile taciz eden sizin gibi enaniyette ve bu kanunu müsavatı kırmakta firavunluk derecesinde ileri giden mütekkebirlere karşı demiyorum. Çünkü mütekkebirlere karşı tevazu, tezellül zannedildiğinden tevazu etmemek gerektir.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 Yalnız bu kadar var ki, Kur'an-ı Hakîm'in hizmeti esnasında ve hakaiki i imaniyenin dersi vaktinde, o hakaik hesabına ve Kur'an şerefine, o makamın iktiza ettiği izzet ve vakar-ı ilmiyeyi ders vaktinde muhafaza edip, başımı ehli i dalalete eğmemek için, o izzetli vaziyeti muvakkaten takınıyorum. Zannederim, ehli dünyanın kanunlarının haddi yoktur ki, bu noktalara karşı çıkabilsin. Cay hayret bir tarz muamele. Malumdur ki, her yerde ehl-i ma marifet ve ilim noktasında muhakeme eder. Nerede ve kimde marifet ve ilmi görse, meslek itibariyle ona karşı bir dostluk ve bir hürmet besler. Hatta düşman bir hükümetin bir profesörü bu memlekete gelse, ehl-i onun ilim ve marifetine hürmeten onu ziyaret ederler ve ona hürmet ederler. Halbuki İngiliz'in en yüksek meclisi ilmiyesinin Meşihat-ı İslamiyeden sorduğu altı sualin cevabını 600 kelimeyle Meşihat-ı İslamiyeden istedikleri zaman Burama Arif'in hürmetsizliğine uğrayan bir ehli marifet o altı suale altı kelimeyle mazhar-ı takdir olmuş bir cevap veren ve ecnebilerin en mühim ve hükümaların en esaslı düsturlarına hakiki ilim ve marifetle muaraza edip galibe çalan ve Kur'an'dan aldığı kuvvet-i marifet ve ilme istinaden, Avrupa feylesoflarına meydan okuyan ve hürriyetten altı ay evvel İstanbul'da hem ulema ve hem de mekteplileri münazaraya davet edip, kendisi hiç sual sormadan suallerine noksansız olarak doğru cevap veren Haşiye, Yeni Said diyor ki, şu makamda eski Said'in iftihar-kârâne söylediği şu sözlere ben iştirak etmiyorum.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 Nefsimin desiselerini arıyordum. Her defada ya nefsim şuursuz olarak enaniyete fıtrî meyletmiş veyahut bilerek beni aldatmış anlıyorum. O vakit kader ilahi, o zalimlerin zulmü içerisinde hakkımda adalet etmiş derdim. Ez cümle, bu yazın arkadaşlarım güzel bir ata beni bindirdiler. Bir seyrangaha gittim, şuursuz olarak nefsimde furuşane bir keyif arzusu uyanmakla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 güya müteşekkirane perdesi altında riyakerane bir enaniyet vaziyetini almak istedi. Birden bu ehli dünyanın hadsiz hassasiyetle ve hatta riyakarlığın zerrelerini de hissedebilir bir tarzda birden bana iletir. Ben Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki bunların zulmü bana bir vasıta ihlas oldu. Rabbi a'udü bike min hemazatil şeyatin ve a'udü bike rabbi en yahburun.